Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina ve ala elihi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Tabibi Qulubina Muhammed Sallu ala Şefi'i Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ve cahidu fillahi hakkı cihadi sadakallahu razim Değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak yüce Rabbimizin bizlere soru yüklediği sorumluluklar, görevler, mükellefiyetler içerisinde en önemlisi olan kuşkusuz ki cihat ibadetidir. Allah Teala bizlere İslam'ı din olarak verdikten hemen sonra Dinimizde beraber görevlerimiz de belirlemiştir ki bu görevler içerisinde yapmamız gereken çeşitli ibadetler görevler vardır. Muhakkak bu görevlerden bir tanesi de cihat ibadetidir, cihat sorumluluğudur. Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz وَجَهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ Ey kullarım Allah yolunda hakkıyla cihat edin buyurmaktadır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de en fazla zikredilen bir ibadet olarak cihadın ne anlama geldiğini, nasıl yapılması gerektiğini, ne yaptığımız zaman cihad ettiğimizi öğrenmek hepimizin görevidir. Değerli kardeşlerim, öncelikle cihad kelimesi cehde kökünden gelir ki bunun lügattaki anlamı mücadele etmek demektir zorlamak, mücadele etmek, uğraşmak, köken itibariyle buradan gelir. Şerhi cehd etmek, gayret ah. etmek. Şeri istilahtaki anlamı ise Kur'an nizamının fert, toplum ve düzen bazında yaşanır hale gelmesi, kötülüklerin kaldırılması için bir insanın bütün gücüyle çalışıp gayret etmesine verilen ibadetin adıdır. Her bir Müslüman cihad etmek zorundadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize bunu emretmiştir. Değerli Kardeşlerim, kültürümüzde bilinen önemli yanlışlardan birisi de cihad kelimesiyle ilgilidir. Cihad dendiği zaman ne hikmetse toplumun zihninde, belleğinde sadece eline silah alıp savaş meydanında muharebe meydanlarında savaş etmek aklına gelir. Bunun dışındaki cihat Müslümanların pek gündeminde değildir. Halbuki cihat ibadeti Allah Teala'nın tüm Müslümanlara her zaman için görev olarak verdiği bir ibadet olduğuna göre herkesin her zaman yapması gereken bir ibadettir şayet bu cihat sadece bizlerin anladığı gibi savaş meydanlarında yapılan o kital dediğimiz savaş meydanındaki durum olsaydı haşa Allah Teala abesle iştigal etmiş olacaktı ki itikadımıza göre Allah Teala abesle iştigalden münezzehtir yüce Rabbimiz boş söz söylemez eğer bir şey söylemişse o şey muhakkak doğrudur, boşuna bir emirde bulunmamıştır. İkinci olarak eğer cihat bu kadar önemli bir ibadet ise ve cihat sadece savaş meydanlarında yapılan bir görevse o zaman savaşsız ömür süren nesillerin hiçbirisi Allah'ın emrettiği bu ibadeti yerine getirmemiş olacaktı. Savaş belli dönemlerde yapılır. Savaşa belli sayıda insanlar yani işte gücü yeten, askeri donanıma sahip, eli silah tutan insanlar cihad eder. Ama Allah Teala bu cihadı hepimize her zaman emrediyor. Öyleyse bu cihad ibadeti çok daha şumullu, çok daha kapsamlı bir ibadettir. Bildiğiniz gibi Ebu Said'in Kudri radıyallahu anh'den rivayet edilen pek çok hadis kaynağında rivayet ettiği, zikrettiği hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurur ki اَفْطَلُ الْجِحَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ sultanin جَا۪يرٍ En büyük cihat zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir. Demek ki silahla yapılan mücadeleden daha büyük başka bir cihat vardır. O da nedir? O da zalim hükümdarın karşısına hakkı söylemektir. Yani ne demektir? Bulunduğun ortamda en yüce yönetici sıfatına sahip en üst makamdaki yöneticiler kimler ise onların karşısına çıkıp bir şeyler söyleyebilmektir. Yani bir insan bulunduğu ortamda iki kişiye gayet tabi şekilde her şeyi söyleyebilir, güzel şeyler ibadetler yapabilir ama ama gidip de yöneticinin karşısına, valideyin, devlet başkanı değin, cumhurbaşkanı değin, başbakan değin, her kimse bunların karşısında gidip de hakkı söyleyebilmek, gittiğiniz yol yanlış diyebilmek yürek ister. İşte yürek isteyen bu ibadet en büyük ibadet olan cihat ibadetidir. Bundan dolayı peygamberimiz en büyük cihat olarak bunu tamamlamıştı değerli kardeşlerim. Tabii ki cihat ibadetinin değişik yönleri var ki öncelikle müesses nizam olarak zikretmemiz gerekirse bunun dört ana temel üzerine oturduğunu belirtmemiz gerekir. Nedir bunlar? Birincisi telkinat. Bir toplumda cihat ibadetini yerine getirebilmek için telkin görevini yerine getiren insanları hakkı tebliğ eden, davet eden insanların bulunması. Telkin görevini üstlenen insanlar. İkincisi te'lifat. Kim bunlar? Bu toplumu yönlendirecek, yazar, çizer, aydın tayfesi diyebileceğimiz, Yayın işi yapabilecek biraz daha üst seviyedeki insanlar. Üçüncüsü, üçüncüsü de tedrisat. Bu insanları sürekli olarak eğitim verecek olan, sürekli eğitme durumunda olan insanlar. Dördüncüsü de teşkilat. Dördüncü umdesi de bu. Bu da düzenli bir şekilde İslam nizamını, İslam düzenini tesis etmek üzere mücahede eden, gayret eden kimseler. Bunların hepsi de cihadın değişik merhaleleridir. Tabii ki cihadın bahsettiğimiz ana umdelenin dışında merhaleleri de var dedik ki bunu kısaca öncelikle tebliğ aşamasıdır. Bir insana hakka çağırdığınız zaman cihadın ilk girişinden başlamış oldunuz. Çünkü bir insan kendi başına ibadetlerini yapabilir. Kendi başına ibadet yapan insandan kimse rahatsız da olmaz. Ama ne zaman ki arıya çomak sokmaya başladınız, giden şeye dur bir dakika dediğiniz an orada birilerinizi karşınıza almaya başladınız. Orada mücadele, orada mücahede başlamış oldu. Tevliğden sonra davet aşaması... Üçüncü olarak emri bil maruf nehi anil münker aşaması. Dördüncüsü kıtal aşaması. Beşincisi de ilahi kelimetullah. Yani bahsettiğimiz cihadı mertebeleri ki buna şimdi girecek değilim. Burada anlatmak istediğimiz husus cihat ibadetinin özellikleri. Değerli kardeşlerim, cihat ibadeti en büyük ibadettir dedik. Neden en büyük ibadettir? Çünkü birinci olarak Kur'an-ı Kerim'de en fazla sayıda zikredilen ibadettir. Allah hemen her yerde değişik vesilelerle onlarki mallarıyla ve canlarıyla cihad ederlerdir. O müminler ki cihad ederler. Allah yolunda canlarını, mallarını feda ederler. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Mesela cihadın hazırlığı olarak da güçlenin, hazırlık yapın diye cihadın öncü merhalelerinden bile değişik ayetlerde Allah Teala bahseder. Onun için Kur'an-ı Kerim'de en fazla zikredilen, en fazla bize emredilen ibadet, cihad ibadetidir bir. İkincisi, ikinci olarak da bütün ibadetler bir zamanla sınırlıdır. Cihat ibadeti ise her zaman, her zaman yapılması gereken ibadettir. allah Teala bize en büyük ibadetlerden birisi olarak namazı emretmiştir. Namazın bir sınırı vardır. Bir insan günde beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür, Farzdır, dinin temellerinden birisidir ama sınırı vardır. Zekat ibadeti dinin temellerinden birisidir. Yüzde iki buçukla sınırlıdır. Oruç farzdır. İslam'ın beş temel esasından biridir. Yılda bir aydır. Tüm ibadetlerin, haccin senede bir defadır. Tüm ibadetlerin, tüm farz ibadetlerin bir sınır var iken cihad ibadetinin bir sınırı yoktur. Allah Teala buyurmuştur ki o cehidu fillahi hakka cihaedi. Gücünüz yettiği kadar, sonuna kadar özelliği budur. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, tüm ibadetler aynı zamanda bir zamanla sınırlıdır. Belli bir Miktarla sınırlı olduğu gibi beş vakit diye, otuz gün diye bir de zamanla sınırlandırılmıştır. Cihad ibadetinde böyle bir zaman sınırlaması da yapılmamıştır. Bir insan günün 24 saatinde, hayatı boyunca değişik yöntemlerle her zaman bu ibadeti yerine getirir. Bunun dışında dördüncü özellik ise cihad ibadetinin ilk defa eda edilmesi gereken görev oluşudur. Hani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz Medine'ye hicretlerinde de ne yapmıştı? Hemen cihat müessesesini kurmuştu. Cami kurmuştu. Müminler arasında kardeşlik yapmıştı. Onun içinde cihadın bir toplum içerisinde eda edilmesi gereken bir ibadet olduğunu düşündüğümüzde va Allah ve iti resul ve minkum Allah'a resulüne bir de yöneticiye itaat yani bir toplumun parçası olma bir toplumun içerisinde olma amir memur ilişkisi içerisinde biat dediğimiz yöneticiye itaat dediğimiz bir özellik içerisinde olması gerekiyor ve değerli kardeşlerim bundan başka cihat ibadeti cemaatle yapılan bir ibadettir Orucu tek başınıza tutarsanız, namazınızı cemaatle kılarsanız iyi ama tek başınıza da zor durumda kaldığınızda kılabilirsiniz. Ama cihat ibadeti bir topluluk içerisinde yapılan bir ibadettir. Onun içinde Allah Teala "Vete'simu bi hablillahi ve la Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın tefrikaya düşmeyin diye emreder. Onun içinde bir insan ben daha iyisini, daha güzelini yapacağım diyerek ayrı baş çekerse, tefrike düşerse, o zaman o zaman cihat ibadetinde bir aksama meydana gelir. Ayrı baş çekildiği zaman, tefrikeye düşüldüğü zaman, o zaman ibadet değil, günah işlenmiş olur. Ve son olarak da değerli kardeşlerim, cihat ibadeti. Bundan dolayıdır ki en büyük ibadettir. Hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda Allah katında en hayırlı ibadet hangisidir dendiğinde Allah yolunda cihat demiştir. Başka hadis-i şeriflerde mesela ana babaya iyilik, vaktinde kılınan namaz, başka şeyleri de zikretmiştir ama en fazla cihat zikredilmiştir. Zaten cihattan başkasının zikredilmesi de bunun hikmetleri vardır. E, bu, alimler derler ki Peygamberimiz o ortamda muhatap kitlenin en fazla muhtaç olduğu şeye göre zikreder. Namaz zayıf olan bir adamı namaza teşvik etmiştir. Ama esas itibariyle Müslümanların yapacağı en büyük ibadet cihat ibadetidir. Ve değerli kardeşlerim Dinimizde insanların, Müslümanların bireysel olarak yapacağı ibadetler sınırlıdır. Nedir? Namaz kılar, oruç tutar, buna benzer ibadetleri tek başına yapar. Bir de toplumsal olarak yapacağı ibadetler vardır ki mesela bunlar içerisinde yapacağı sıla-i rahim gibi akraba ilişkileri gibi, cuma namazı kılmak gibi bunlar toplumsal düzeydedir. Ki bunu bir müellif tasnif ederken bireysel ibadetleri yüzde on, toplumsal ibadetleri yüzde yirmi, üçüncü olarak da toplum düzeni içerisinde yapılacak ibadetleri de yüzde yetmiş civarında saymıştır. Çünkü Allah faizi yasaklamış faizle muamele eden kurumlara müdahale etmek zorundasınız. Bunlar ancak yönetime müdahale mümkündür. Başka yerine gelmesi gereken ibadetler ki dinimizin ibadet ve muamelat diye ikiye ayırdığımız zaman ibadet dediğimiz namaz oruç gibi ibadetler, muamelat dediğimizde hayatın ta kendisi ekonomik, sosyal, iktisadi, dış politika iç politikaya ait tüm kurallara da genel itibariyle muamelat diyoruz. İşte onun içinde bunların hepsinin yerine gelmesi de ancak bu ibadetin tam olarak gerçekleştiği, tam olarak yapıldığı zaman mümkündür. Değerli kardeşlerim şimdi de birkaç cümleyle de cihat ibadetini yüklenen mücahit sıfatını elde etmiş olan insanın muttasif olması gereken sıfatları kısaca saymaya çalışacağız. Bunlar nelerdir? Bunlardan birincisi, yani cihat ibadetinin edası açısından ilk olarak iman gerekir. Bir insan sağlam bir imana sahip olmadığı sürece zaten imansızsa hiçbir ibadetinin anlamı yok sağlam bir imana da sahip değilse, yine o insan eksik insandır. Onun için de sabır etmesini, sebat göstermesini, azimli olmasını, sadakat içerisinde olmasını ve salih amel içerisinde olmasını bilmelidir. Birinci altyapımız iman. Ki bunlara on tane iyi diye sayabiliriz. Birinci iyimiz iman. İkincisi ilim Mücahit olan bir insan doğru bilgilere sahip olmak zorundadır. Kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerle ne bir ibadet, ne dünyevi, ne uhravi hiçbir işi yerine getiremez. İlimde gerektiği kadar bilgi sahibi olmak, dininin yükümlülüklerini, görevlerinin sınırlarını bilmek her bir Müslümanın farzıdır. Onun için ikinci şart, ilim şartıdır. Üçüncüsü üçüncüsü de ihlas. Bir insan yaptığı herhangi bir işi yalnızca ihlasla Allah rızası için yapmalıdır. Bir insan yaptığı herhangi bir ibadette ihlaslı olmayıp da mesela gösteri niyetiyle riyakarlık olsun diye yaparsa ya da başka hedefler var ise Diğer hedefleri yerine geçer ama Allah için yapılmayan işin, ibadetin bir anlamı kalmaz. Onun için üçüncü iyi ihlas'tır, dördüncü iyisi ittika, takva sahibi olmasıdır. Bir insan önce hakkıyla Allah'tan korkup, helal ve haramlar hususunda, emir ve yasaklar hususunda hukukun gereğine en iyi şekilde dikkat etmesidir. Önce kendi nefsine dur diyebilmelidir. Takvanın özelliği budur. Hayatı boyunca takva olmalı. ittika sahibi olmasıdır. Beşincisi, cihad ederken muttasif olunması gereken beşinci özellikte ittifaktır. Yani tefrikadan uzak durarak ile beraber alınan kararlara uymak, atılan adımlarda yapılan işlerde ittifak içerisinde olmaktır. Bir adam ittifak bir toplumda bir karar alınmış ise bunun hilafına hareket ederek böyle karar alınmış ama ben bildiğimi okurum. Böyle bir karara ben uymam dediği zaman o zaman orada hataya düşmüş olur ittifak hususu önemli hususlardan birisidir. Altıncısı altıncısı da ihsandır. İhsan da hani peygamberimize Hazreti Cebrail'in anlattığı hadis-i şerifte olduğu gibi ihsan nedir? Allah'ın seni görüyormuş olduğunu bilerek hareket etmek. Yani işini iyi şekilde yapmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala öyle buyuruyor. Allah İşini iyi yapan, muhsinleri sever, onun içinde ibadetleri yerine getirirken de görevleri en iyi şekilde yapmaktır. Yani salla parti iş yapmak, tırnak ucuyla iş yapmak değil, kaliteli iş yapmaktır ihsan. İşte müslüman ihsan sahibi olmalıdır. Yedincisi istişaredir. Yapılan bir işte istişare edilme gereği vardır. Beraber ben bunu düşündüm, herkes buna uyacak değil, istişare içerisinde hareket edilmeli ama istişareden alınan karara da herkesin itaat etmesi. Çünkü 8. iyi itaattır, alınan karar her ne ise ne emir verilmişse ona itaat zorunluluğu vardır, bu da mücahidin dikkat etmesi gereken 8. görevdir itaat Dokuzuncusu iyi infaktır infak etmesi çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namazda zekatı hiç birbirinden ayırmamıştır ve e, malından gücü nispetinde az da olsa her zaman Allah için bir şeyler infak edebilmek harcayabilmek verebilmektir Dokuzuncu iyi infaktır. Onuncüsünde iyi ahlak sahibi olmak. Bir Müslümana her zaman iyi ahlak sahibi olmak yaraşır. Yani kibirden, hasetten, gururdan, hırstan, yalandan, iftiradan aklınıza ne kadar kötü özellik gelirse bunların hepsinden de uzak durması gerekir. İyi ahlak sahibi bir insan. Onun içinde Müslümanların ...kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapması bu sıfatlara haiz bir Müslümanın ancak yapabileceği bir ibadettir cihat ibadeti. Bunlardan birisi ya da birileri eksik olduğu zaman kör topal bir insan vaziyetinde olur. Bir taraflar noksan kalır. Bu özelliklere muttasıf olarak bu sayılan şartları yerine getirerek cihat ibadeti edadırlar değerli kardeşlerim. İşte onun içinde onun içinde dendiği gibi istediğin şey yap, salla başı al maaşı. Kıl beşi, kurtar başı gibi toplumda sarf edilen hele karışma işlere evden işe. Buna benzer toplumumuzu ifsad etmeye yönelik Müslümanın hayatı, ev, cami, iş üçgeninde olacak gibi tamamen kısırlaştırmaya yönelik sözlerin hepsi batıldır, geçersizdir. Müslümanın görevi her zaman bu bilinç içerisinde sorumluluk duygusu içerisinde olmasıdır. Bir Müslüman, Allah Teala'nın kendisine en fazla cihat ibadetini emrettiğini Hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. Cihad ibadetini yerine getirdiği zaman da tam donanımlı bir kul haline gelir. Bu ibadeti yerine getirdiği zaman doğal olarak tüm kötülüklerden uzak kalır. Tüm iyilikleri de rahat bir şekilde yapar. Çünkü Müslümanlık hayatın bir anını kuşatan sadece ibadetleriyle sınırlı olduğu sadece ibadet esnasında Allah'ı andığı Allah'ı hatırladığı bir ibadet değil hayatı boyunca yapması gereken kulluk görevidir. Onun için Allah Teala ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. Çünkü bir insanın hayatı boyunca ibadet içerisinde olması her zaman cihat ruhunu taşımasıyla mümkündür. Yoksa sürekli bir inzivaya, bir köşeye inzivaya çekilip sadece ibadetle meşgul olsun anlamında değildir. Ya yaptığı her işi bir ibadet bilinciyle yapması imkanı olduğu her zaman cihat gayreti içerisinde olmasıdır. Bu düşünce içerisinde hareket ettiği takdirde kulluk görevini yerine getirmiş olur. Aksi takdirde bir Müslümanın en önemli özelliği olan cihat ibadetini terk ettiği zaman o insan mayasız bir ekmek gibi, mayasız bir hamur gibi hiç anlamsız bir kul haline gelecektir. Onun için hayatımızın her döneminde aklımızdan çıkarmamamız gereken, kulağımızda bir küpe olarak kalacak ibadet, cihat ibadetidir. Tabi cihat konusunu bir kıssayla bağlayalım. Bir gün bir gün bir köydeki bir amca vaizden duymuş ki hoca efendi vaazında anlatmış ki fıkıh de bir ibadet var. Bu ibadet, fıkıh faraiz ilmi çok önemli bir ilim. Bunu herkes muhakkak öğrenmeli. Bir amca Hudud vazdan bunu dinleyince kendi kendine ahdetmiş ki çocuğum öğren büyüsün ona ben fıkıh farayız öğreteceğim. Tabi gel zaman git zaman çocuk biraz yaş yerine gelince bir gün köyden kasabaya alışverişe geliyor yanında gelirken de çocuğunu işte motorun sepetine atmış doğru hoca efendinin yanına çocuğu getirip diyor ki. Hocam diyor, ben sana şu evla çocuğu getirdim, pazara gidiyorum, alışverişe, ben pazardan işimi görünceye kadar bizim çocuğa hayrına, hani elimdeki daha önce yazılmış kağıdı gösteriyor ki, işte bu fıkıh feraiz ilmini öğret. Tabi hoca da ehli kamil birisi, amcanın bir haline bakıyor, yarım saatte, bir saatte çocuğa fıkıh ferahizi öğretilecek. Bir de çocuğa bakıyor, saf, köyden gelmiş. Bir adama, bir çocuğa bakıncaya kadar oldu diyor. Buyurun siz diyor. Adam da çocuğu alıyor. Tabi hoca, adam alışverişe gittiği esnada çocuğa ne öğretecek? Fıkıh-ı Biliyorsunuz fıkıh-ı ilme ilmi en önemli matematiksel ilimlerden birisidir. Miras hukukunu tanzim eder. Bu ilimi Kur'an-ı Kerim'de allah Teala... Ee, miras hukukunda kimlerin ne alacağını Allah bizzat kendisi taksim etmiştir. Biraz zeka isteyen de bir ilimdir. Tabi hoca düşünmüş ki ya bu adam gelinceye kadar ben bu çocuğa ne öğreteyim? Düşünmüş düşünmüş. En sonunda demiş ki ben bu adama çocuğa fıkıh faraiz demeyi öğreteyim. Tabi başlamış fıkıh faraiz demeye çocuğun fıkıh faraiz çocuk daha fıkıh, faraiz de diyemiyor. Fıkıh, fıkıh, fıkıh bunu söylüyor. Biraz sonra da faraiz, faraiz onu söyletecek. Abdeste çıkarken birini bu diyor Evladım gel bu kardeşine fıkıh, faraiz demeyi öğret. Saatlerce adam gelinceye kadar tekrar edip duruyor. Fıkıh, faraiz, fıkıh, faraiz diye. Aradan öğleden sonra oluyor ki amca çocuğunu almaya geliyor. hoca sesleniyor. Hocam diyor, tamam mı? Bizim delikanlıya öğrettin mi? Evet evet sen merak etme, buyur diyor. Gel oğlum atla gidelim. Gidiyorlar. Yolla giderken amca tekrar çocuğa dönüp soruyor. Oğlum diyor, ne yaptın bakalım bugün hoca efendinin yanında? İyi öğrendin o ilmi, ne öğrendin? Bir öğrendikleri anlat bakalım. Çocuk da ne desin? Yutkunuyor, yutkunuyor, fı fı fı fı fı fı diyor. Gerisi gerisi gelmiyor. Çünkü öğrendi, fıkıh kelimesini bile unutmuş. Saatlerdir söyledi, unutmuş. Anlamda dönüp diyor ki, Mübarek Hoca ya, biz çocuğa bir ilim öğret dedik ama Hoca da mübarek, boğazına kadar çocuğu ilimle doldurmuş. Ağzına kadar doldurmuş diyor, fıkıh ferahist. Daha ismini bile öğrenmemiş. Onun için biz bugün, Kısaca ana hatlarıyla cihat ibadetinin özelliklerini saymaya çalıştık ama esas cihat ibadeti hayatın ta kendisidir. Bir Müslümanın hayatı boyunca yapacağı tüm anlarında yapacağı ibadet cihat ibadetidir. Onun içinde, onun içinde bu bir başlangıç olsun. Allah hakkı ile cihad edebilmeyi Yolunda mücadele edebilmeyi Son nefesimize kadar Takatımızın yettiği ölçüde Rızasına uygun Adımlar atmayı, cihad etmeyi Cümlemize nasip eylesin Velhamdülillahi Rabbil Alemin